Ekim Yeni Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdiği konuşmasıyla açıldı. Mecliste ilk tartışılan ve onaylanan konu, Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi oldu. Halkların Demokratik Partisi hariç, meclisteki bütün partilerin onayını alan tezkere, Yeni tartışmaların başlangıcını oluşturacaktı. 13 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının taze günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilen tezkereyle Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu Irak'ı istilasına ortak olmayı reddeden Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 13. yılında başkanlık rejimini konuşan mecliste bu tezkerenin onaylanmasıyla ...komşularının topraklarında savaş halini sürdürmekte kararlı görünüyordu. Bir diğer oylamada komşu Irak'taydı. Irak Meclisi'nde ülkede bulunan Türk askerlerini işgalci güç olarak kabul eden yasa tasarısının onaylanmasının ardından... ...iki ülke arasında ipler gerildi. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Diğer Bakan'ın açıklamaları ve restlerini... ...Irak hükümeti ve protestocuların eylemleri karşılamış... ...Irak konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımış... Türkiye'de hükümet muhalefetin de desteğini almıştı. 13 yıl önceki savaş karşıtlığından pek eser yoktu. Tartışmaların merkezinde Musul'a yönelik operasyon yani şehrin IŞİD'den geri alınması için savaş vardı. Bununla ilgili tartışma ve hazırlıklar sürerken Birleşmiş Milletler yılın en büyük insani krizinin de kapıda olduğu uyarısı yapıyordu. 1,2 milyonluk sivil nüfusun büyük kısmının topun ağzında olduğu Musul'da son yıllarda görülmüş en büyük yerinden yurdundan olma felaketinin meydana gelmesi yüksek ihtimaldi. Üstelik doğal felakette değildi bu. İnsan kaynaklıydı. Irak uçakları şehrin tepesinden teslim olun broşürleri bırakıyor. Başlayan Musul Savaşı ile dünya ilk kez canlı savaş görüntüleri üzerindeki emojilerle tanışıyordu. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Egemen Irak ülkesi, Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Egemen Irak ülkesi içindeki bir şehri bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde olan bir yerdir diyerek tanımladığı Musul'da aylarca sürebileceği söylenen askeri operasyon başlamıştı. Suriye'ye dönülecek olursa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un binden fazla insanın ölümüne neden olduğunu söylediği Beşşar Esad İran ve Rusya üzerinden Türk hükümetine samimi mesajlar vermeye başlamış, Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'de rejimin 3 defa kimyasal silah kullandığını açıklamıştı. Nobel Barış Ödülü adaylarından Beyaz Baletliler adlı arama kurtarma ağı Halep'te düzenlenen bir hava saldırısında 14 kişilik bir ailenin istisnasız tüm fertlerinin öldüğünü açıklarken... Rejimin ve Rusya'nın savaş uçakları, muhaliflerin elinde bulunan yerlere yaptığı saldırı hedeflerini yeni okullar ve yeni pazar yerleri eklemeye devam etti. IŞİD'in, Musul yakınlarında ateşe verdiği sülfür tesisinin oluşturduğu zehirli duman bulutunun rüzgarla birlikte Türkiye sınırından geçerek Mardin ve Şırnak'ta asit yağmurları oluşturmasından bahsedildiği günlerde Türkiye'deki savaş hali de komşularını andırmaya devam ediyordu. Yemen'in başkenti Sanaa'da Suudi Arabistan uçaklarının bir cenaze törenini bombaladığı korkunç hava saldırısında en az 140 kişi hayatını kaybediyor, 525 kişi yaralanıyordu. Aynı günlerde Türkiye'de çatışmada öldürülen bir PKK'lının cenazesine katılan HDP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılıyordu. Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu, Türkiye'den dokunulmazlıkların kaldırılması yasasının geri çekilmesini talep etmekteydi. Fakat durum Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın darbe girişimini araştırma komisyonunda davetli olarak konuşma yaptıktan sonra apar topar gözaltına alınıp tutuklanmalarıyla daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale geliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ni darbe yapmakla suçlamasına neden olan bu olayın ardından çıkan protesto gösterileriyle alakalı mıdır bilinmez... Türkiye'nin doğu illerinde internet kesintileri meydana gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri menşeli Forbes dergisi, Prosera isimli ünlü teknoloji firmasının Türk Telekom'dan gelen sipariş üzerine Türk vatandaşlarının tüm haberleşmelerinin takip edilebildiği özel bir yazılım ürettiğini haberleştirdi. Bu haber gündemde geniş yer tutarken erişim engellemelerinin Türkiye'ye maliyeti 35,1 milyon dolar olarak hesaplanıyordu. Buna rağmen ülkenin geri kalanında çalışan internette sosyal medya üzerinden yapılan iç savaş çağrıları zerreci hız kesmiyordu. Osmanlı Ocakları 1453 Genel Başkanı Emin Can Polat, ''Bizimle hareket eden tüm kardeşlerimize duyurumuzdur. Vatan için, bayrak için, Erdoğan için silahlanın.'' diyerek bir savaş çağrısında bulundu. Bu mesajın ardından sosyal medyada açılan ak silahlanma etiketiyle birçok mesaj da atıldı. İçişleri Bakanlığı basın merkezinin yazılı açıklamasında Adalet ve Kalkınma Partili siyasilere yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin bazı basın yayın organlarınca silahlanma adı altında özellikle çarpıtılarak servis edildiği söylendi. Anlaşılan silahlının çağrısı silahlanmayın şeklinde anlaşılmalıydı. Trabzon'da bir epilasyon merkezine ait broşürlerin dağıtılmasına dinimize aykırı diyerek tepki gösteren Etrafa ateş açarak 4 kişiyi yaralayan grubun elinde olduğu gibi o silahlar aslında her yerde herkesin elindeydi. Silahları toprağa gömmek ise pek kolay değildi. Bogota yönetimi ile Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC arasında imzalanan ve 260 bin kişinin öldüğü, 6 milyon kişinin de yerinden yurdundan olduğu 52 yıllık iç savaşı bitirmek için atılan en ciddi adım olan anlaşma 4 yıllık bir müzakere süreci sonucunda sonuç verecek gibiydi. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için referandumda onaylanması gerekiyordu. Katılım oranının %40'ın altında kaldığı referandumda 13 milyon seçmen oy kullandı. Hayır diyenlerin sayısı evet diyenlerden yaklaşık 63 bin fazla oldu. Barış çabalarının devam edeceğini söyleyen Kolombiya Devlet Başkanı Santos'a verilen ama nedense süreçte %50 payı bulunan muhatabı Fark Örgütü Başkanı'na uygun görülmeyen Nobel ödülünün edebiyat dalındaki sahibi Bob Dylan'dansa uzun süre haber alınamayacaktı. Well it ain't you sit and wonder why baby Even you don't know by now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 Hükümet Sözcüsü Nurman Kurtulmuş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı basın açıklamasında Milli Güvenlik Kurulu'nun MGK'nın tavsiye kararı üzerine o halin 90 gün daha uzatıldığına duyururken kısa bir süre önce bu uzatmanın yapılmasına taraftar olmadığı yönündeki açıklamalarına atıf yapmadı. Uzatmanın üzerine birçok ilde her türlü etkinlik ve gösteri yasaklandı ama asıl yasaklar medyaya gelecekti. 3 ay daha uzatılması Türkiye'nin yararına bulunan OHAL sürecinde çıkarılan bir kanun hükmündeki kararname ile 12 televizyon ve 11 radyonun yayını durduruldu. Hayatın Sesi ve İMC TV stüdyoları polis tarafından basılarak mühürlendi. Özgür Radyo'nun da yayını kesilirken 18 kişi gözaltına alındı. Stüdyosu basılarak yayını kesilen İMC'nin teknik malzemeleri TRT'ye emanet edildi. ...olan birinin hüküm vermesi sonucu Türksat'tan... Çıkmıştık. Ee, görüşmeler devam ediyor. Tebliğ işlemi devam ediyor anladığım kadarıyla. Oradan sonra artık ee, içeriye, stüdyoya, stüdyonun da içinde bulunan rejiye gelip yayınımızı kapatmalarını bekliyoruz. İçeriye doğru yöneldi polis ve rütük ekipleri de şu sıralarda. Son sözü belki alacağız Eyüp Burç artık. Gazeteci Celal Başlangıç ve Cumhuriyet gazetesi yazarı eşi Ayşe Yıldırım'ın pasaportlarına havalimanında el kondu. T24 yazarı Hasan Cemal'le T24'ün kurucusu ve genel yayın yönetmeni Doğan Akın'ın sürekli basın kartları iptal edildi. Ama Kızılca Kıyamet'in kopacak olduğu asıl yer Cumhuriyet Türkiye'sinin en eski Türkçe gazetesi Cumhuriyet olacaktı. 92 yıl önce 7 Mayıs 1924'te kurulan Cumhuriyet Tarihinde ilk kez iki eski yöneticisine de ağır suçlamalar içeren bir baş yazıyla çıkan Cumhuriyetin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncuyla yazarlar ve yöneticilerinden bir grup sabah saatlerinde evlerinde yapılan arama sonrası gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesi yazarı, duayen gazeteci Aydın Engin sağlık kontrolünden geçirilirken ''Gazetecilerin neden gözaltına alındınız?'' sorusuna ''Cumhuriyet'te çalışıyorum, yetmez mi?'' diye cevap veriyordu. Gözaltılar üzerine başlatılan protesto gösterileri Cumhuriyet nöbeti adını aldı. Meslek örgütleri her akşam gazete önünde dayanışma çağrısı yapacaklarını duyurdu. Tutuklu yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay yattıkları Silivri cezaevinden Cumhuriyet'e destek mektubu gönderdi. ''Sevgili arkadaşlar, bu bir konser değil.''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 Ahmet evet. Kanal, teşvik için bütün kaybettiğimiz insanlar için. Barış bildirisi imzacılarına destek bildirisinde yer alan sözlerin altına imzalarını attıklarını belirterek, kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan 46 kişinin yargılandığı davada ilk duruşmanın yaptığı günlerde bir başka mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kuzey Dakota'da sürüyordu. Karayipleri buran Mativ kasırgasının Haiti'de 1 milyon 400 bin kişiyi yardıma muhtaç durumda bıraktığı günlerde, Mısır'ın bazı illerini etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu, yağışın neden olduğu sel felaketi sebebiyle ölenlerin sayısı 20'yi bulmuş, Libya'da 126 göçmeni taşıyan plastik bir botun batmasının ardından 90 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Fransa'nın Manş Denizi kıyısında bulunan Kale kentindeki Jungle ya da Cengel, Adlı sığınmacı kampının tahliyesinde sığınmacıları taşıyan otobüs koltuklarının tamamen hijyenik plastikle kaplı olması vicdanlarda çok büyük bir yara açmamış. Tıpkı Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların İngiltere'de satılan tekstil ürünlerinin üretiminde çalıştıklarının ortaya çıkması gibi kısa sürede unutulup gitmişti. Uluslararası Af Örgütü. Dünya gayri safi hasılasının %2,5'unu oluşturan 10 ülkenin mültecilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını açıklamış. İsviçre hükümeti Avrupa Birliği'nin yeniden yerleştirme programı kapsamında ilk defa Yunanistan'da bulunan 30 Suriyeli mülteciye kapılarını açmıştı. Örgütün raporuna göre dünyada 21.3 milyon mülteci vardı. En çok mülteci barındıran ülkeler Ürdün, Türkiye ve Pakistan'dı. Medeniyetin beşiği, Medeniyetin beşiği Avrupa ülkeleri ve Avustralya ise mültecileri kabul etmemek için türlü hak ihlallerine başvuruyordu. Korkulacak onca şey arasında bir de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıktı. Nükleer silah yapımında kullanılabilecek düzeyde zenginleştirilmiş fazla plütonyumu imha etmek için Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. Yoksa soğuk savaş nüks mü ediyordu? Yoksa nükleer savaş kapıda mıydı? Bütün bu felaket senaryolarını ay yuka çıkaracak olan da Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Trump olacaktı. Trump, Aralık ayının son haftasına girilirken bir sabah attığı hayret verici tweet ile ''Yeni bir nükleer yarış başlasın, tırnak içinde yeni bir nükleer yarış başlasın, tırnağı kapa'' demeye getirecek. Belki ondan birkaç saat öncesinde de Rusya'nın tek adamı Putin hem Trump'a hem de nükleer yarışa övgüler düzen aynı derecede hayret verici konuşması ile bizleri bizden alacaktı. İklim konusunda Ekim'le ilgili bir iyi bir de kötü haber vardı. İyi haber, NASA'nın aylık ölçümlerine göre bu ay sıcaklık rekoru kırılmamıştı. 2016 Ekim ayı 136 yıllık modern çağ kayıtlarına göre en sıcak değil ikinci en sıcak Ekim olmuştu sadece. Kötü haberse şuydu. Gene NASA ölçümlerine göre bunca sıcaklık rekorundan sonra 2016 yılı gezegenimizin 136 yıllık modern çağ kayıtlarına göre en sıcak yıl olacaktı. Bu Allah'ın değilse doğanın emriydi artık. Türkiye'de de iklim ve doğa bakımından işler karışıktı. Bir ay önce ülkenin en büyük doğa davasında 751 davacının 61 avukatı, Mahkeme heyetini reddettikten sonra duruşma salonunu terk etmiş, doğa savunucularına ülkenin dört bir yanından destek için gelenlerse çoraplarına kadar aranmıştı. Ekim başında Artvin Cerattepe davası mahkemece reddedildi. Cerattepe'de Cengiz Holding'e ait Etibakır Anonim Şirketi'nin bu projesiyle yapılacak madencilik faaliyetini milli park alanına tam 660 metre uzaklıkta yani zararsız, Turizm merkezinin de içinde değil yanında yani gene zararsız olduğunu belirten mahkeme belki de tarihe geçecek nitelikte bir karar vermişti. Ülkenin en güzel doğa köşelerinden birine madenciliğin önünü açan bu kararın alındığı gün Yeşil Artvin Derneği yöneticileri halkın mücadelesi yaşamsaldır ve sonuna kadar devam edecek dediler ve yollarına devam ettiler. Kuzey Dakota'da da tarihlerinde ilk kez birleşen ve yerli olmayanların da desteğini alan tüm yerli kabileleri ata topraklarına, sularına tecavüz eden Dakota Access Petrol Boru Hattı'na su hayattır diyerek karşı çıkıyor. Efsanelerdeki büyük kara yılanla mücadele sonuna kadar devam edecek diyorlardı. Dakota ile Artvin arasındaki mesafe binlerce kilometreydi ama aynı zamanda arada hiç mesafe yoktu işte. Benim sevdiğimi ifade etme eylem biçimim de bu işte. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dikilenka'ya Sioux yerlilerinin toprakları üzerinde petrol boru hattı yapımına karşı sivil itaatsizlik eylemini destekleme amacıyla ülkenin dört bir yanında doğrudan eylemlere giren aktivistlerden 64 yaşındaki anne Annette Klapştay'ın polis tarafından gözaltına alınmadan hemen önce gönderdiği mesajdan. Common Dreams